Baş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Bugün 20 Mayıs Dünya Arı Günü. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 20 Mayıs Dünya Arı Günü için yaptığı açıklamada 2018'den beri Birleşmiş Milletler Dünya Arı Günü kutlanarak kamu ve politika karar vericilerinin arıların Korunması gereğine dikkatlerini çekme, küresel gıda kriziyle ilgili sorunların çözümü için arılar ve diğer tozlayıcıları koruma, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistemlerin bozulmasının durdurulması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı amaçlanmakta. Tozlaşmada arılar mühim. Doğada çiçekli bitkilerle arılar iş ortakları olup her biri diğerinin yaşamını sürdürmesini sağlar. Arı-bitki ortaklığı sürekli olmalı ve bu işbirliği bozulmamalı. Çünkü doğal yaşam zincirinde arı gibi tozlayıcı yok olursa arıya bağımlı bitki de yok olur. Ardından bu bitkiden beslenen hayvan türleri de yok olur. Dünyada tarım ürünlerinin %75'inden fazlası bir ölçüde tozlaşmaya bağlı. Arılar ve diğer tozlaştırıcılar 2 milyar küçük çiftçinin üretimini geliştirerek gıda güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle tehdit altındaki türlerimizi korumalıyız. Sürdürülebilir tarımsal üretimimiz ve gıda güvenliğimiz için hepimizin yapacakları var. Bu bağlamda tarım kimyasalları tüketimi ve sağlıklı arıların varlığı hususu büyük önem kazanmakta. Bitkisel verimlilik artışı bitki zararlarıyla mücadele ile arı sağlığı korunmasında ikilem yaratılmamalı. Arılar çok çalışıyor. Biz daha çok çalışmalıyız dedi. Organik olan arılara zarar vermeyen yöntemler kullanılmalı. WWF'in doğa korumaya yönelik davranış değişikliklerine ilham veren öncüleri seçtiği gençlik ödülleri bu yıl dünya genelinde 4 gence verildi. Ödül dünyanın her yerinden genç doğa koruma öncülerine veriliyor. 2020 WWF küresel gençlik ödüllerinin en genç kazananı Atas Sarafoğlu oldu. 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Atlas katıldığı çevre ve doğa temalı organizasyonlarda iklim aktivisti olarak yer alıyordu. Atlas iklim konuşusunda çalışan öncülerle haftalık röportajlar yaparak yazılar yazıyor. Radyo programları hazırlayıp sunuyor. WWF Küresel Gençlik Ödülleri Töreni COVID-19 salgını tedbirleri çerçevesinde internette gerçekleşti. WWF Başkanı Pavan Sukdev gençler mücadelemizle bize ilham veriyor. Gençler, yaşıtları, iş dünyası ve hükümet liderleri için katalizör olabilecek büyük bir güce sahip, dedi. HDP Milletvekili Murat Çepni, Yeşil Gazete yazarı ve Nükleersiz Ork Koordinatörü Pınar Demircan'ın gündeme getirdiği İzmir'in Gazi Emir ilçesindeki radyoaktif atıklarla ilgili mecliste soru önergesi verdi. Yıllar önce ortaya çıkan radyoaktif atıkların halen kaldırılmadığını vurgulayan Çepni, bu alandaki nükleer atığın toprağı, havayı, suyu kirletmeye, canlıları yok etmeye, insanlarda hastalıkların oluşmasına neden olmaya devam ettiğini belirtti. Emrez mahallesinde 1940 yılında faaliyete başlayan özel bir şirkete ait olan 70 dönümlük arazide semt sakinlerinin ihbarı üzerine Türkiye Ata Önerisi Kurumu tarafından 2007 yılında yapılan araştırma sonucunda 100 bin ton radyoaktif atık gömülü olduğu rapor edilmişti. İnceleme sonucunda yurt dışından getirilen nükleer çubukların kurşun ve gümüş geri dönüştürülmesi sonrasında da denetimsiz olarak araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Ağır metal atıkların da test edildiği bölgedeki radyasyon miktarı ise normal değerin 219 katı ölçüldü. Olayın ortaya çıkmasından 7 yıl sonra sahanın temizlenmesi ve rehabilitasyon için çalışmalar başladı ancak denetimsizlik ve ihmal burada da devam etti. Nükleer atık bertaraf işi ÇED raporu olmadan hiçbir uzmanlığı olmayan bir şirkete devredildi. Şirket ise bir yıl sonra ödenek almamasını gerekçe göstererek çalışmayı durdurdu. Tüm dünya küresel ısınmaya neden olan iklim değişikliğinin farkında. Ancak insanlık tehdit ve çözüm konularında ikiye ayrılıyor. Yarıya yakın bir grup geri dönüş için bir fırsat olduğunu savunurken diğer yarısı ise artık çok geç kalındığını düşünüyor. Türkiye ise 30 9 ülke arasında %95'lik oranla bu sorunu tehdit olarak gören ilk sıradaki ülke. Çin iklim değişikliğini tehdit olarak kabul etmezken Hindistan sorun karşısında umutsuz. Ülkelerin küresel ısınma önermelerini kabul etme oranları da ilk 10 ülke ve son 10 ülke sıralaması yapıldığında Türkiye'nin küresel ısınma farkındalığı en yüksek 10 ülke içinde 5. sırada yer aldığı görülüyor. Ancak bu durum insanlık için bir tehdit mi diye sorulduğunda Türkiye %95 oranlı ilk sırayı alıyor. İnsanlık küresel iklim değişikliği sorununu çözmek adına bir fırsat olduğu ve geri dönüş için henüz vakit olduğu konusunda ikiye ayrılıyor. Yarıya yakın bir grup yani %48'i geri dönüş için hala vakit olduğu fikrini savunurken diğer yarısı %46 bunun için artık çok geç olduğunu düşünüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek Meteoroloji İstasyonu'nun 1911'den beri rasathanedeki aynı noktada yaptığı ölçümlere göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve 12 Mayıs'a kadar yaşanan sıcaklıkların geçmiş yıllara göre çok rastlanan bir değerde olmadığını söyledi. Bu seneki sıcaklık değerleri her ay geçerli olmak üzere yükseldi. 13 Mayıs'a kadar olan 109 yıllık sıcaklık ortalaması 20,5ken bu sene 24,2'ye yükseldi dedi. İklim krizine karşı harekete geçmek için zaman kalmadı hemen bugün diyoruz. Esankıl. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz efsuni.